Muhterem Müslümanlar Bakara Suresinin 90 Vakit kalırsa 91. Ayet-i Kerimelerine Bakacağız inşallah Allah-u Teala وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ve yekfuruna bima wara'uhu ve huvel hakku musaddiqan lima ma'hum kul felime taqtulun anbiya allahi min qabl in kuntum mu'minin ve iza qila lehum allah onlara Allah'ın indirdiğine iman edin dendiğinde galu nu'minu bima unzila aleyna biz kendimize özel olarak indirilene kendi içimizden çıkan peygambere indirilene bize özel olarak bizim kavmimize özel olarak gelene iman ederiz وَيَكْفُرُونَ bima وَرَاءَهُ Onlar böyle dedikleri halde kendi içlerinden çıkan peygamberin getirdiğine iman edeceklerini ifade ettikten sonra aynı vahyin başka bir peygambere o peygamberden sonra gelen peygambere gelmesini kabul edemediler o peygambere geleni de inkar ediyorlardı kimi kastediyor peygamberimizi bunlar kim? Yahudiler nerede bunlar? o zaman Medine'de Medine, Yesrib onlar Yesrib'de baya bir çoğunluk niye Yesrib'e gelmişler? çünkü Tevrat'ta ahır zaman peygamberinin hicret edeceği yer Yesrib olarak yazılmaktaydı. Ve deniyordu ki ne mutlu o ahır zaman peygamberinin ümmeti olanlara. Ne mutlu o ahır zaman peygamberinin yolunda olanlara. Ne mutlu ahır zaman peygamberinin yanında olanlara. Böyle deniyordu. Ve Kudüs'ü bıraktılar. Bir kısmı Medine'ye, o, o günkü adıyla Yesrib'e geldiler. Ve Peygamberimiz onlara dedi ki, Ey Yahudiler! Ey Yahudiler! İman edin. Bu, Musa'ya da İsa'ya da indirilen kitabın aynısıdır. İman edin. Cevap olarak, kendi aramızdan çıkana iman ederiz. Kendi aramızdan çıkan peygambere gelene iman ederiz. Ama başka <gülüyor> kavimlerin arasından çıkan peygambere ve ona inene ayetlerine inanmayız. Ve yekfurûne inkar ediyorlar <gülüyor> idi. Bime verâ'ehu kendi peygamber kendilerine gelen peygamberin arkasından gelen peygambere indirilene ve huvel hak halbuki onun getirdiği hak idi musaddikan lima ma'ahum onların bildiklerini tasdik edici şekilde ayetler getirmişlerdi Allah'tan kul felime taqtuluna anbiya Allah de ki neden Allah'ın peygamberlerini öldürüyorsunuz min kabul daha önceden öldürüyordunuz inkunftum mu minin. Madem ki siz iman ettiğinizi iddia ediyorsunuz, madem ki iman et, ettiğinizi söylüyorsunuz, neden Allah'ın peygamberlerini öldürüyorsunuz? Çünkü Yahudiler Allah'ın peygamberlerinden kaçını öldürdüler. Madem iman ediyorsunuz, neden öldürüyorsunuz? Neden o peygamberlere düşmanlık ediyorsunuz? Onu öldürene kadar, onun canına kastede ne kadar, ona kafayı takıyorsunuz. Wallakaj Musa. Muhtekak ki Musa size geldi, Aleyhisselam. Bil beyinat, ne ile geldi? Bütün açık seçik ayetler ile deliller ile geldi. Thumma thumma ne yaptınız siz? Açık seçik ayetler deliller Musa Aleyhisselam'la size gönderilmesine rağmen kısa bir zaman içerisinde tapacağınız, tapmak istediğiniz bir bızaa yaptınız, put yaptınız. Fitmet ta'attumul ejl. Bunun arkasında bir tapacağınız bir bızaa yaptınız. Allah'ı bıraktınız veya ona ortak koştunuz. O en bunu yaparken de ne kadar da zalimdiniz? Nefsinizin zalimiydiniz. kimseye zulmetmediniz. Allah'a zulme demezsiniz. Nefsinizin zalimi zalimi oldunuz. Böyle bir şeyi nasıl yaparsınız? Böyle bir zulmü nasıl istersiniz? 92. ayete de geçelim inşallah, sonra kalkalım. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الدُّورِ Onlardan söz aldığımızda Yani ne sözü? Bu putul bırakacaksın. Allah'a yönüneceksin. Ortak koşmayacaksın. Çirk koşmayacaksın diye. Bu beni İsrail'den söz aldığımızda وَرَفَعْنَا tur, tur tanı onların yanına yükselttiğimizde خُذُ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّهِ Size indirmiş olduğumuz ayetleri kuvvetle tutun. O ayetlere sımsıkı sarılın. Dinleyin. O ayetleri dinleyin. Size gönderilen peygamberi dinleyin. İtaat edin. Dediler ki ve Hem duyduk hem de isyan ettik. Dalgaya bak. Kendilerine deniyor ayetlere sarılın. Ayetleri sımsıkı tutun. Ayetlerin dediğini yapın. Dinleyin, söz dinleyin, ayet dinleyin, Allah'ın kelamını dinleyin. Ne cevap olarak dediler ki, e ne olmuş yani? Semiyana ve Asayna. Duyduk, bir de isyan da ettik, ret ettik, kabul de etmedik. Duyuyoruz da kabul etmiyoruz. Ne olur yani? Allah'a karşı, onun resulüne karşı böyle bir isyan, böyle bir tavır nasıl olabilir? Ve ışribu fi kulubihimul ʿajl bi kufrihim yapmış oldukları inkardan dolayı o yapmış oldukları elleriyle yapmış oldukları o putun sevgisi onların kalplerine içirildi. Kalplerine içirildi. O sevgi. Yani tamamen artık Allah'ı bırakıp o puta doğru yöneldiler. Kul Semaye mâ ye'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. De ki siz şayet iman ediyorsanız sizin imanınız size ne kötü şeyleri yapmanızı emrediyor. Siz şayet müminseniz sizin imanınız size ne kötü şeyleri emrediyor, ne kötü şeyleri yapmanızı sizden istiyor. Evet, inşallah gelecek dersimizde 94. ayetten devam edeceğiz. Bu ahru davana elhamdülillahi alamin sallallahu ala nebiyina ala alihi